da inşallah kardeşlerim cennetin vasıflarıyla ilgili konulardan cennet ehlinin yiyeceği, içeceği ve onların e, nasıl şekilde e, çıkacağı yenilip içildikten sonra ikincisi e, cennet ehlinin yedikleri, içtikleri kaplar onların cinsleri ve sıfatları üçüncüsü cennet ehlinin elbiseleri cübbeleri, mendilleri, yatakları, halıları, yastıkları vesaire. Dördüncüsü de cennet ehlinin çadırları ve koltukları hakkında. İnşallah. Evet birinci konu, cennet ehlinin yiyeceği ve içeceği. Allah Azze ve Celle Bakın Musharat Suresi 41 ve 43. Ayet kelimelerde ne buyuruyor? İnnel muttaqiinati zilal ve uyun muhakkak ki muttakilar <gülüyor> gölgeler içerisinde ve pınarlar içerisindedir. Geçen haftalarda muttakilerin cennet ehlinin gölgeler içerisinde uzatılmış gölgeler içerisinde olduğunu söylemiştim. Burada da aynı şekilde ayet de kerimede onlar gölgeler ve pınarlar içerisindedir. Evet. Ve fevâkihennin mâ hun ve canlarının çektiği, istediği meyveler vardır onlar için. Şöyle dünya hayatından tasavvur edip düşündüğümüz zaman insan sıcak geldiği zaman hep gölgelerin altında, pınarların başında olmak ister. Ve e, canı da hep meyve çeker. İşte cennette bu var. Canların istediği meyveler var cennete ehli için. Hem de ne zaman isterlerse o anında gelecek Allah'ın izniyle. Hiçbir meşakkat, hiçbir sıkıntı çekmeksizin. Kulu ve şrabu heniyen bimakuntun tamirin. Yapmış olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin. Bir de arkasından başa kalkma da yok Niye yedim? Ne kadar yedim? Ne, neden bu kadar çok yedim? Yok. Kulu işte bu. Hani ben Yiyin için yapmış olduğunuz şeylere karşılık. Yani onlara yedikleri şey sıkıntı vermeyecek. Biraz sonra hadislerde gelecek onun sebebi. Yiyin için. Hani bizim Mehmet abimiz değil mi? Cuma gün bugün cumadır. Yensin, içilsin diyor. Cennet her gün yensin, içilsin elhamdülillah. Ve hiçbir sıkıntı yok. Evet Hakka suresinde biraz önce namazda da okumuştuk bir kısmını. Fe emmen otiye kitabahu bi Kitabı sağından verilen kimselere gelince. Allahu Teala onlardan olmayı nasip et. Şimdi kitabın sağdan verilmesi ve önden verilmesi o kişilerin sağ saahli, ashabul yemin yani muttakilerden olduğuna dair. Ama soldan ve arka taraftan olursa, bundan Allah'a sığınıyoruz. Bu da şimal ehli, sol ehlidir ki cehennem ehlidir. Bunlardan Allah'a sığınıyoruz. Kitabı sağdan verilenlere gelince feyekûl ha umukuravu kitâbi. O der ki sağından verilen kimse, alın kitabımı okuyun. inni zanentu en mülâgın hisâbi. Ben zaten bu hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. Alın kitabımı okuyun, serbest. Ben zaten bunun için hazırlık yapmıştım, diyecek. Cehennem ehli de, sonraki gelen ayet kelimelerde diyor ki, o da tam tersi. Ya leyteni lem'ute kitabiye. Keşke kitabım bana verilmeseydi. Çünkü gördüğü zaman morali bozulacak, kendinden geçecek ki, anlayacak kendisinin cehennem ehli olduğunu. Ama sağ ehli, ha'unu kur'a'u kitabı Alın kitabımı okuyun ben zaten bugünle karşı, bu hesapla karşı, karşılaşacağımı biliyordum de. o kadar emin ee, Tabii ki cennette ee, ama dünyada hiçbir şekilde eminlik söz konusu değil yani bir kimsenin cennetlik olduğuna dair ve hatta cehennemlik olduğuna dair ölünceye kadar e, hatta öldükten sonra da ancak küfür üzere öldüyse ona eminiz Allah'ın izniyle. Ama iman üzere öldüyse cennetlik olduğuna dair şahitlik edemeyiz, emin davranamayız. Ancak cennete girildiği anda artık eminlik vardır. O yüzden burada da sağ ashabı yani kitabı sağından verilen kimse diyecek ki alın kitabımı okuyun ben zaten karşılaşacağımı biliyordum diye. فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّعْضِ O kimse sağ ashabından olan kimse hoşnet bir hayat içerisindedir. Razı olunmuş, hoşnut hoşluk bir hayat içerisinde fi cennetin aliye yüksek cennetler içerisindedir otufunna daniye onun meyveleri cennetin meyveleri kendisine yakındır ne zaman isterse onu elde edebilecek ne zaman çağırsa kendisine gelecek. hem de birçok çeşitten birçok e, adet yani bir sürü istediği kadar kendisine gelecek kuluşle bu he bir ya haliye yiyiin için o günlerde, yani dünyadaki günlerde yapmış olduğunuz şeylere karşılık, geçirmiş olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyiniz içiniz. Evet, bu da Hakkı Suresi 19 ve 24. ayet Zuhruf Suresi 72-73'te ve tilkel cennetü leturistunuhâ bimâ kuntum tamirûn İşte, yapmış olduğunuz şeylere karşılık size miras bırakılan cennet budur. Neklun teha fa'al Sizin için orada birçok meyveler vardır. Onlardan yersiniz diyor. Bütün bunlar konumuzla alakalı olmak üzere cennet ehlinin yiyeceklerine, içeceklerine delalet ediyor. Rahmân Sûresi 35. ayet-i kerime: Meselün cennetilleti Muttakilere va'de edilen cennetin misali tecrimin tahtihel emhar, altlarından ırmaklar akar, bu kuleha daimin ve zilluha onun yiyecekleri daimdir. Yani bitmek, tükenmez, dünmez, ve zilluha gölgeleri de öyle. Şimdi dünyada nasıl gölge? Gelip geçer. Beş dakika aynı yerde kalmaz. Geçicidir. Yani bir insan gölgenin altına otursa, on dakika, en fazla yarım saat sonra yerini değiştirmek zorundadır. Ama cennet öyle. Daim hiç yok olma, zail olma söz konusu değildir. Tur Suresi 22 ve 23. ayet kerimelerde ve emdet bi fâkihâtın ve lahmin min mâ ve onlara e, birçok meyveler verdik ve canlarının istediği şey, e, şeylerden de et verdik diyor. Lahm kelimesi Arapçada et manasına gelir. <gülüyor> Tabii ki bu cennetteki et asla dünyadakine benzemez. Sadece isim benzerliğidir. Ama et bilirsiniz birçok insanın sevdiği hatta düşkün olduğu bir mal. Yani bir insan eğer kırmızı eti sevmezse beyaz eti sever. Beyaz eti de sevmezse balık etini sever. Mutlaka bir eti sever yani. Onu da sevmezse kuş etini sever, bıldırcın etini sever. Sever de sever yani. Et için et yani insan için vazgeçilmez bir gıda. Ama ahirette hangi insan neyden isterse Cennette inşaallah ondan elde edecektir. Allahu Teala onlardan nasip etsin. bize. <gülüyor> ve onlar muttaqi kimseler cennette böyle kaseler yani kadehler tokuşturacaklar. birbirlerine birbirlerini alıp verip alıp verecekler ve o içtikleri şeyden dolayı da ne bir saçma söz ne de bir günah olmayacak. Yani burada. Dünyada bir insan içki içtiği zaman ne yapar? Başlar saçmalama. Aklı başından gider. Onun için sarhoşlar sorumlu değildir. Aklı başından gittiği anda, bir insanın aklı gittiği anda sarhoşluk sebebiyle yahut bayılma sebebiyle veyahut narkoz sebebiyle vesaire vesaire o artık mükellef değil, Mükellef almaktan çıkıyor. Cennetteki içeceklerde böyle bir durum söz konusu değil. İçilir, karşılıklı kadehler tokuşturulur. Helalinden, temizinden tabii ki cennetteki şey, evlerinin hepsi helaldir temizdir e, ama o zaman hiçbir e, saçma söz ve hiçbir günah ifade eden bir e, konuşma olmaz e, mutafifin suresi 25 ve 26'da yuskavnemir rahig maktum böyle doldurulmuş e, leziz halis içecekten içirilirler muttakilere iyi olan ebrar olan kimselere Hitamuhu misk. Onun sonucunda da bir misk vardır. Misk, Kur'an'ın ve sünnetin tarifiyle en değerli, en kıymetli, en keskin kokudur. Ee, dünyada kullanılır. Benim bildiğim kadarıyla bu ceylan göbeğinden falan yapılıyor. Ee, ben karşılaşmadım. Ancak ahiretteki ondan çok daha kuvvetli ve keskindir. Onun için Allah Azze ve Celle <gülüyor> ona işaret ediyor. <gülüyor> Hitamuhu misk diyor. Yani Gıda maddesinde gerçekten koku çok önemlidir. Şu anda e, biliyorsunuz birçok şeyde e, gıda maddelerinde, sebzelerde ve meyvelerde e, kokuyu hissedemiyoruz Neden? Bozulmuş. İnsanların kendi elleriyle yaptığı şeylerden dolayı adeta o e, bir saman haline gelmiş. Tat, lezzet, koku kalmamış. Şu yerli e, mamiller, domatesli, sanat ekli vesaire, onlara yaklaştığınız zaman Onlardan böyle e, eskisi kadar olmasa da yine bir koku gelir. Özellikle bahçelerde olduğu zaman. Onun için yani gıda maddesinde yenilen içilen şeylerdeki koku insanın e, lezzet duygusunu artırır. Ona olan muhabbetini artırır. Tekrar yemek ister. Onun için misk. <gülüyor> onun sonucunda yani içtiğin şeyin e, neticesinde en sonunda da bir misk kokusu çıkar manasında. Vefizani kefleten, işte yarışanlar bunda yarışın. Yani bu e, tablo insanların e, iman edenlerin buna koşuşturması, yarışması için bir tablo. Teşvik ediyor Allahü Teala. Müslümanın rivayet ettiği Cabir'den rivayet ettiği bir hadiste de, bir kısmını daha önce de zikretmiştik. Cennet ehli yerler içerler, onlar e, Affedersiniz, sümkürmezler, onlar dışkı çıkarmazlar, onlar bevletmezler, onların yiyecekleri işte budur. Ve bir geğirme çıkartırlar, yani yediklerini içtikten sonra bir geğirme çıkartırlar, bu da mis kokusu gibidir diyor. Yani geriye kalan, karın tokluğundan geriye kalan olay sadece bir geğirmedir, o da mis kokusu gibi çıkar diyoruz. mı yani hiçbir kötülük, hiçbir eza, hiçbir sıkıntı, hiçbir şişlik, tokluk, hissi yok. Sadece giydiği zaman o rahatlıyor ve o koku da insan için yani miz kokusu. Ve onlara nefes alma, verme olayı ilham edildiği gibi tesbih ve tekbir yani Subhanallah, Allah-u Ekber ilham edilir. Yani onlar bununla meşguldürler. Ahmet bin Ameli Müsnedinde ve Nesai'de e, rivayet eden bir hadiste Zeyd bin Arham rivayet ediyor. Diyor ki e, Yahudi, Yahudilerden e, bir adam ehli kitaptan bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a gelir. E, ey Ebu'l Kasım biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın künyesi ne? Ebu'l Kasım e, Aleyhisselatü Vesselam benim künyemle künyelenmeyim ama ismimle isimlenin diyor. Yani Muhammed ismini koyun. Ebu'l Kasım künyesini kendinize vermeyin. Ey Ebu'l Kasım diyor. Yani hani kitap ya o yüzden ee, künyas ile hitap ederek e, diyor ki sen cennette cennet ehlinin yediğini içtiğini iddia ediyorsun diyor. Ondan sonra cennet ehlini yediğini içtiğini iddia ediyorsun yani bu doğru mudur dedin de birimiz Ali's-sıla Muhammed'in neslini elinde bulunduran Allah'a yemin verelim ki evet öyledir diyor. Onlardan bir tanesine cennet ehlinden birine yemede, içmede, cimada ve şehvette yüz adam kuvveti verilir diyor. Onlar yerler içerlerdir. Bu Yahudi bu sefer soruyor. Diyor ki yiyen için insanın ihtiyacı olur. E cennette ise eza yoktur yani ihtiyaç çıkarma olayı yoktur dediğinde Ali a.s.m. der ki e, cennet ehlinin bir tanesinin ihtiyacı böyle e, misk kokusunun miskin aktığı gibi damladığı gibi derilerinden damlayan bir ter şeklindedir diyor. Yani yenilen içilen şeylerden çıkan fazlalık bu. Mis gibi kokacak e, kokacak ve e, ter gibi damlayacak. O kadar. Fazla bir şey yok. Bu bile insana rahatsızlık vermiyor. Yani cennetin hali bu. Cenneti eğer iyi tanışsak ona e, hazırlanmak ona yönelmek ona doğru koşmak insanın e, tabii ki en büyük isteği olacak. Hadisin sonunda da Feyyad Nuhu ve onun karnı da zayıf olur diyor. Yani şişkinlik, tokluk ve benzeri şey, e, doydum tamam artık istemiyorum olayı yok. Biraz önce ifade ettiğim gibi. İşte bu hadisler ona davet ediyor. Cennetin hali böyle. Allah bizi orada buluştursun. Amen. Evet ikinci konu. Cennet ehlinin yediği, içtiği kaplar, onların e, cinsleri, sıfatları hakkında, Allah Azze ve Celle Zuhruf suresi 71. ayet Kerime'de buyuruyor. Yutaf aleyhim bi sahabinin zehin zehden Cennet ehlinin, muttakilerin etrafında, altından, altından tepsiler ve bardaklar dolaştırılır. Yani hizmetçiler dolaştırılır. Siz hangisini isterseniz onu alıyorsunuz, ve içiyorsunuz. Evet. eee suresinde yetufu alehim min danen Dolaştıranlar kim? İşte burada cevap geliyor. Onların etrafında ölümsüz gençler dolaşır. Yani hizmetçiler. Hiç onlar yok olmak bilmez. Devamlı hizmet ederler. Usanmazlar da. O hizmetten şeref duyarlar. Çünkü onun için yaratılmışlar. Vindanun muhalledun. Bir akbabi ve bariq ve kesmin min böyle bardaklar dolaştırırlar, ıbrıklar dolaştırırlar ve mainden yani devamlı akan lezzetli bir çeşmeden, akarsudan onların etrafında, mutlakilenin etrafında dolaştırırlar. O e, muhalledin dediği şey, e, vildan dediği ifade genç manasına gelir ki hiçbir zaman yaşlanma olayı, kocama olayı, bitkin düşme olayı yok. Bütün bunlar dünyaya maksuz. Yani ölümsüz gençler hiçbir zaman yok olmayacak, yaşlanmayacak, bitkin düşmeyecek e, hizmetçiler onların etrafında dolaşırlar. Buhari ve Müslim'de Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste a.s. buyurur ki İki tane cennet vardır, bir tanesinin kapları ve içerisindeki her şey altından, diğerinin kapları ve içerisindeki her şey ise gümüştendir. Bu cennetteki kimseler ile Rablerine bakmalarının arasında yani Allah Azze ve Celle'yi bakıp görmelerinin arasında ancak Allahu u Teala'nın e, kibriya ridası yani kibriya örtüsü vardır e, yüzünün üzerinde e, onlar yani cennet ehli e, adın cennetleri içerisinde olduğu halde e, Allah Azze ve Celle'yi e, göreceklerdir. Ancak her zaman görmeli. Allah-u kastedilen o Devamlı görmelerinin arasında bir perde vardır. Buna da hadiste geldiği üzere kibriya yani yücelik ululuk e, en üstte olma ridası örtüsü Allah Azze ve yüzünü örter. Bununla beraber tabii ki zaman zaman diğer hadislerde de söylediğimiz gibi cennet ehline Allah Azze ve Celle kendini ikram edecek ve gösterecek. Allah'ım bizi onlardan da. Evet. Ebu Hirey'in rivayet ettiği bir hadiste Bukhari ve Müslüm hadisi bu da. Daha önce de söylemiştik. E, cennete ilk girecek zümre topluluk yüzleri e, Bedir gecesi yani Dolunay'ın e, hali gibi olacaktır. Parlaklıkta ve onlardan sonra gelenler, onların peşi sıra gelenler de gökyüzündeki en parlak ışık saçan e, yıldızın parlaklığı gibi olacaklar. Onlar Cennete cennette devletmezler, onlar e, tükürmezler, onlar dışkı çıkarmazlar ve sümkürmezler. Onların e, tarakları altındandır ve onların terleri mis kokusudur. Yani ter çıkardıkları zaman o koku mis kokusu şeklindedir ve bu da e, elvee -eh diye bir e, şeyden ağaçtandır bu çok kıymetli bir ağaç. Yakıldığı evet. zaman demek ki e, çok güzel bir koku veriyor. E, onlar için iki tane eş vardır. Huril eyinden, Yani iri gözlü demek. İri gözlü e, hurilerden, kadınlardan iki eş vardır. Onların yaratılışları evet. Aleykümselam. Tek bir adamın yaratılışı hilkatı üzeredir ki o da e, babamız Adem'in e, hilkati üzeredir. Diyor. E, tek bir adam Onların babaları Adem Aleyhisselam'ın hilkatı, yaratılışı üzeredir. O e, böyle boy bakımından e, 60 ziradır diyor. Aleyhisselatü Vesselam. 60 zira daha önce size söylemiştim. Yaklaşık 35 e, metreye tekamül ediyor. Evet. Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratılışı bu şekildeydi. Sonra insanlar takinebildiğimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar küçüldüler. Buna da Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi delalet eder. Cennette ise e, yine ilk yaratılışa döndürülecektir insan Müslümanlar ve e, o e, cennet e, içerisindeki nimetlerden kadınlardan e, son derece istifade etmek için bu yaratılış, bu hilfat gerçekten de ee, uygun şeyine, e, yaratılışına uygun bir durum. Allah alem. Kuvvet, güç e, bakımından, dirilik, canlılık bakımından. Ve yaş itibariyle de daha önce de bahsetmiştik, 30 veya 33 yaşında olacak diyor cennet ehli. Yani tam bir gençlik hali. Yine Bukhari ve üstünde, Huzeytet İbnül Yaman radıyallahu anh çok önemli bir sahabedir ile ilgili çok önemli hadisler rivayet etmiştir. Ancak konumuz o değil. Diyor ki <gülüyor> e, Al-Israatü Vesselam buyurdu ki gümüş ve altın kaplardan yemeğin. E, şey, içmeyin. Sonra da onlardan yemeğin diyor. Gümüş ve altın kaplardan hem yemeği yani hadis hem de içmeyi yasaklıyor. Çünkü diyor ki Al-Israatü Vesselam gümüş kaplardan yemek içmek kafirler için bu dünyada Bizim için ise ahirettedir. Burası çok önemli. Ben yani şimdi biz dünyada birçok şeye, özellikle de kastım haram olan şeylere e, iştiyak hissedebiliriz. Yani insanın nesli canı çekebilir. Ancak eğer ahirette, yani cennette onları yemek, içmek, onlardan istifade etmek istiyorsa, güzel şeylerden, bu kadın olabilir yeme içme olabilir vesaire başka bir şeyler olabilir bunların hepsi veya haram yolla para kazanıp köşk elde etme iyi bir saray gibi bir ev yaptırma yapma olabilir bunların hepsi buna ihtiyaç hisseden bir insan bunlardan elini çeker bu isteğini dizginler ahirete saklarsa Allah azze ve celle ona verecektir inşallah sırf Allah rızası için yaptığı için yarın ahirette onun yerine verecek çünkü dediği gibi aleyhissalatü vesselamın bu altın kaplardan yeme içme olayı kafirler için bu dünyada bizim için ise ahirettedir. Onun için ahireti sık hatırlayıp oradaki nimetleri e, bilip öğrenip, talim edip e, onları böyle e, arzulamak ve oraya yönelmek gerekiyor. Üçüncü konu Cennet ehlinin giysileri, onların cübbeleri, mendilleri ee, vesaire. Allah Azze ve Celle, Duhan Suresi 51 ve 53. ayet kerimelerde. İnnel muttakine fi makamin emin. Muhakkak ki muttakile emin bir makam içerisindedir. Yani onlar güvenilir bir yerde. Artık güvenilir. İnsan için dünyada en büyük tehlikelerden biri de korkudur. İnsan korkmaya başladığı anda, tedirgin olmaya başladığı anda artık başlamıştır huzursuzluk. Onun için Allahu Teala insanları dünyada açlık, korku, ölüm ve benzeri şeylerle imtihan eder. Evet. Allah-u Teala hatırladığım kadarıyla Nahl suresinde vadara اللّٰهُمْ مَتَّلًا Kanet amineten mutmain deden. Vadanaballah meselen kariyeten. Allah bir kariyeli bir köy halkını misal verdi. Vadanaballah meselen kariyeten kanet amineten mutmain deden. O emin diyor. Yani güvenilir bir ortam içerisinde kendilerinden emin diyor. Mutmain diyor. Kalpleri mutmain. Farahlık içerisinde hoşnutluğa içerisinde diyorlar. Kanet amineten mutmain deden. Yeti harizugha min kullu mekan. Ragadan. Her taraftan onlara rızık. Allah'ın verdiği rızık bol bol gelirdi. فَكَفَرَتْ بِاَنْ عُمِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın nimetlerine nankörlük edip inkar ettiler. فَاَزَاقَهُ Allah'ın libasen اللّٰبَاسَ الْجُعُ وَالْخَوْقِ Allah onları açlık ve korku elbisesi giydirdi. Allah onlara açlık ve korku elbisesi giydirdi. Açlık kıtlıktı. Bugün Yunanistan'a bu elbise giydirildi ve onlar birbirlerini yiyorlar. Korku ise işte Irak'a giydirildi. Korku bu savaştır. Alimler korkuyu savaş olarak tercüme ediyor. e, tefsir ediyorlar. Tabi e, şahısları bazında bu farklı olabilir. İnsanın <gülüyor> e, korktuğu birçok şey vardır. Onun için biz size daha önce dağıtmıştık hani. Sekiz söylen Allah'a sınma ile ilgili bir kart var ya şu anda göremiyorum bu yerde. Allahümme inni a'udu bükeh minel gammı vel hazeni ve acizi vel ve vel ve cibni ve dala iddeyni ve galabetir rical ve galabetir rical ifadesi insanların bana galip gelmesinden yani korkar insan bir takım insanlardan ve kendisinin başına üşüşmesinden zarar vermesinden dövmesinden sövmesinden ondan dolayı Allah'a sığınır yani korku birçok yönde ama ayet-i kerimede asıl kastedilen korku savaştı Allah azze ve celle bizleri bunlardan korusun Başımıza gelirse imtihan sebebiyle sabretmeyi nasip etsin Heh, dedi ki işte cennette artık korku yoktu bütün korkular alınmıştır. Emin güvenilir bir makamda mevki ediller cenatin ve uyun onlar e, bahçeler içerisinde ve pınarlar içerisindediler Yel sundusun ve sun elin onlar sundus denilen ince atlas kumaştan ipekten ve kalın e, atlas olan kumaştan karşılıklı olarak giyinirler. Yani. Kehs suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ عَامَلُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اِنَّا لَا نُدُيَ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ amala Muhakkak iman edip salih amel işleyen kimseleri biz onların güzel bir şekilde amel eden kimsenin ecrini onlardan güzel bir şekilde amel eden kimsenin ecrini zayi etmeyiz, boşa çıkartmayız mutlaka karşılığını veririz. Vallaha alim. Ula <gülüyor> Onlar e, atlarla irmaklar akand, adın cennetleri içerisinde diller. Hacı suresinde belirvasuhun fiha harir. Onların giysileri ipektir. Şimdi konumuz ne? Cennet ehlinin giysileri, onların sıfatları nasıl olduğuna dair. Hep ipek diye geliyor. Ya ince, ya da kalın ipek türünden bir elbise ve cezahum bimasab ro cenneten ve onların <gülüyor> sabretmelerine karşılık bakın sabır burada da geldi sabır dünyanın tamamı baştan sona herhalde sabır olsa gerek insan her şeye sabredecek insan iman başta iman üzere sabrediyor Allah'a itaat eder sabreder Allah'ın yasaklarına karşı sabreder ondan sonra <gülüyor> başına gelen musibetlere karşı sabreder sabır sabır sabır inna allaha men Allah sabredenlerle beraber, bu sabretmelerine karşılık mukafat olarak cenneten ve harira onlar için bir cennet yani bir bahçe ve ipek vardır. <gülüyor> Onların üzerlerinde yeşil, ince, sundustan ve kalın ipekten e, giysiler vardır. Cennet ehlinin giysisi budur. Şimdi dünyada da insanın özellikle erkekleri kastediyorum e, ipek bir takım şeyler, giysiler özellikle gömlekler insanın dikkatini çekebilir veya arzulayabilir ama bu Müslüman için dünyada haramdır. Ahirette o epekten dilediğini incesinden, kalınından, bundan hangi hangi renkten isterse giyecektir. Müslüm'de rivayet edilen Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste her kim cennete girerse Cennete girerse orada nimetlenir. Orada hiçbir sıkıntı yoktur. Ve elbisesi de eskimez diyor. Elbisesi eskimez. Ve gençliği yok olmaz. Cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir kimsenin aklına gelmeyen şeyler vardır cennet ehli için. Bakın dikkat edin elbise eskimez diyor. Şimdi burada <gülüyor> her şey fani ya. Fani dünyada yaşıyoruz ya. En güzel, en kaliteli şöyle altın yıldız bir kumaş olsa o mutlaka giyildiği sürece eskiyecek. Ama insan onun eskimesini hiçbir zaman istemiyor. Fakat cennette böyle bir kaygı da yok. Böyle bir tedirginlik de yok. Elbiseler o güzelin efekten yapılmış elbiseler eskimeyecek. Yine Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste, Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam'a ukeydu duğmete adında bir adam bir şey böyle sündüsten, ince ipekten bir cübbe hediye ediyor. Ondan sonra insanlar da buna onun güzelliğinden dolayı tacip edip hayret ediyorlar. Şaşkına dönüyorlar yani. Yani çok güzel olduğu için. El-i Salaatü bakın ne diyor. Saat bin Muaz'ın mendili diyor. Cennette vallahi bundan bundan daha güzeldir diyor. Sa'd bin Muaz'ın mendili yani insan mendil ne? Mendil insanın elini kuruladığı, burnunu sılıp attığı basit bir şey. Mendili diyor bundan daha kıymetlidir. Daha güzeldir diyor. Peki Sa'd bin Muaz kim? Çok kısaca bahsedecek olursak Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, subhanallah muhacirlerin içerisinde Ebu Bekir neyse insanın içerisinde de Sa'd bin Muaz o. Aleyhissalatü Vesselam Musab'ı Medine'ye gönderdiği zaman davetçi olarak Musab radıyallahu gönderdiği zaman onun davetine ilk icabet edenlerden birisi Medine'de ve Müslüman olunca kavmine geliyor diyor ki sizler diyor Müslüman olunca kadar benim yani beni, beni takip et, beni peşime düşüp Müslüman oluncaya kadar kadınınızda, erkenlikte hiçbirinize konuşmayacağım diyor. saat bu kadar değerli bir insan. Ondan sonra hepsi kalbinin hepsi ona tabi olanlar Müslüman oluyorlar. Allahu Akbar. Saad bin Muaz, r.a. hem de karbine katılıyor. Öncekilerine de katılıyor da en son katıldıklarından bir tanesi de hendek harbi. Orada müşriklerden bir tanesinin e, Arak adında bir adamın attığı okla yaralanıyor. Kolu kesiliyor. Müthiş bir yara alıyor. Bu yaradan dolayı kan kaybediyor. Aleyhisselatü vesselam ona mescitte bir yer hazırlanmasını, orada istirahat etmesini, orada günlerini geçirmesini söylüyor. Hem de harbinin hemen bitimine takip biliyorsunuz eee Ali Radıyallahu Aleyhi Beni Kurayza'ya karşı eee savaş ilan ediyor. Cebrail Aleyhisselam'ın gelip uyarmasıyla. Neyse o savaş uzun mesela kuşatmalar yapılıyor. Beni Kurayza eee mağlup ediliyor ve esirler alınıyor. Yahudilerden. Beni Kurayza Yahudilerden. Ali Radıyallahu da Saad bin Muaz'ın onlar hakkında hüküm vermesi için yaralı ha kolunda yara var kan akıyor ee, <gülüyor> tehlikeli bir yara. saat bin Maazın hüküm vermesi için onlara gönderiyor. saat bin Maaz e, hüküm vermeden önce Cibril Aleyhisselam Ali'ye selamına nasıl hüküm vereceğini zaten bildiriyor. saat bin Maaz e, gidince o Beni Kurayza Yahudilerine Aleyhisselatü Vesselam, efendiniz için ayağa kalkın diyor. Büyüğünüz için ayağa kalkın bakayım. Sa'd bin Muaz onlara hüküm veriyor. Diyor ki bunların, bu Yahudilerin erkekleri öldürülecek. Kadın ve çocuklarda esir alınacak. Allahu Ekber. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musunuz? Yedi kat semanın fevkindeki Rahman'ın hükmü ile hükmetti diyor Sa'd bin Muaz hakkında. Böyle değerli bir sahabe. La ilahe illallah. Ve ondan sonra daha o bir iki gün içerisinde saat bir mağa diyor ki Allah'a dua ediyor Ey Allah'ım şu diyor müşriklerin peygamberini nedi Alis İslam'ı memleketlerinden çıkarmaları devam ettiği gibi onunla savaşacaklarsa savaşmaya devam edeceklerse yani bu hem de karbinden sonra halen savaş devam edecekse bana ömür ver beni iyileştir de Resulün yanında savaşayım diyor Allah okur yok eğer diyor bundan sonra savaş bitmişse müşrikler bir daha karşı koyamayacaklarsa benim şu yaramdan dolayı şehadetimi kabul et diyor böyle dua ediyor buna yakın lafızlarda ve <gülüyor> gerçekten de Hendek karbinden sonra bir daha müşrikler biliyorsunuz savaş açamıyorlar ondan sonra zaten fetih gerçekleşiyor Allah Azze ve Cenn, onun duasını kabul ediyor. Saat bin Muaz'ın duasını kabul ediyor. Mescidde iken bir tane keçi gelip ona sürtünüyor ve yarasını depreştiriyor. Öyle dua Yara Yaramı depreştir. Ben bunun sebebiyle eğer savaş olmayacaksa yani Resulüne karşı çıkmayacaklarsa müşrikler benim yaramı depreştir de ben bundan dolayı e, şehit olarak ölüm diye dua ettiğinde Allah Azze ve Celle duasını kabul ediyor. Bir keçi gelip dediğim gibi yarasını depreştiriyor ve o kan kaybından dolayı orada şehit oluyor. Aleyhissalatü Vesselam Cibril tarafından haber veriliyor. Saat bir mazun vefat edip şehit oldu. Diyor ki Saht'ın ölümünden dolayı şehitliğinden dolayı Rahman'ın arşi titredi diyor. Rahman'ın arşı titredi diyor. Bu kadar değerli bir sahabı. Da'ilâh. Allah Azze ve Celle bizleri ona komşu eylesin. Onun gibi insanlara. Evet. saat bin Muaz'ın mendili, bir mendili, basit bir mendili bile bu dünya ve içerisindeki her şeyden güzel. Dünyadaki bütün iteklerden daha kıymetli ama Allah Azze ve Celle bize öncelikle onlar gibi yaşamayı nasip etsin, onları örnek almayı önder almayı nasip etsin. Evet, Rahman suresinde Allahu Teala müttakiyine ala furuşun ve ta'unu hamini örtüleri istebraktan olan, yani kalın ipekten olan döşekler üzerinde yaslanmışlardır. Ve furuşun merfu'a ve kabartılmış döşekler içerisindedirler. Vatya suresinde geldiği gibi. Yine muttakilerin cennet ehlinin halıları e, ve yer döşemeleri vardır. Muttaki'in ala rafrafin hudri ve abgariyin hisan Onlar yeşil böyle yeşil renkli yastıklara ve güzel halılar üzerinde kurulmuşlardı, dayanmışlardı Fiha <gülüyor> sururun marfu'a böyle kabartılmış döşekler içerisindeydiler ve ekvabun mevdua ve konulmuş kadehler vardı. Ve nemarigu masfufa ve sıra sıra dizilmiş yastıklar vardı. Ve zarabiyun mabusufa ve serilmiş döşekler vardı. İbn Kayyim rahmetullahi aleyh diyor ki e, <gülüyor> bu döşenme olayı meclisin yani oturulan yerin veya konaklanan yerin başından sonuna kadar. Şimdi dünyadakine dikkat edin. En değerli bir adam gelse sarayın, köşkün veya bugünkü tabirle bakanlığın önünü en kaliteli halini sererler içeriler öyle değil. Ama cennette öyle bir şey söz konusu değil. Başında ne varsa sonunda da o. İçinde de o. Başında da o sonunda da. Her taraf kıymetli. Her tarafta serilmiş güzel böyle döşenmiş halılar, sergiler var. Evet, son olarak cennet ehlinin çadırları, cennetteki çadırlar ve onların döşekleri, karıyoları veya koltukları. Rahman suresinde hurun maksuratun fil khiyyam. Evet. çadırlar içerisinde çadırlar içerisinde korunmuş yani etraftan korunmuş huriler vardır. Kimleri bekler? Elbette ki ehlinin gelecek kimseleri beklerler. Yani çadırlar içerisinde maksur olan, korunmuş olan huriler vardır diyor Allahu Teala. Buhar ve Müslim'de rivayet edilen Ebu Musa'la ile rivayet ettiği bir hadiste mümin için diyor cennette içi boşaltılmış bir inciden e, çadır vardı onun uzunluğu diyor 70 mil yani yaklaşık olarak takriben 96,5 kilometre çadırın <gülüyor> büyüklüğü ve orada e, ehiller vardır yani oraya gelecek kimseler için e, karşılayacak kimseler ehil olan kimseler e, vardır mümin onların üzerinde onların etrafında tavaf eder de onlar birbirlerini görmezler diyor. evet yani hurilerden bahsediyor yine, yine bir başka lafızda <gülüyor> bu da aynı şekilde Buhari ve Müslim'de geliyor cennette içi boşaltılmış incilerden çadırlar e, yapılmıştır inci biliyorsunuz e, nereden çıkartılır denizden çıkartılır ve çok kıymetli eşyalardan bir tanesi ve çok gösterişlidir insanı çeker ve cezbeder. Evet. içi boşaltılmış incilerden çadırlar vardır. O çadırların genişliği 60 mil, yaklaşık 96,5 kilometre ve her köşesinde de ehil kimseler vardır. Yani orada hazırlanmış veya oraya konulmuş huriler vardır. O köşedekiler birbirlerini her bir köşedeki birbirini görmez mümin onların mümin olan, iman eden, müttaki olan kimse onların etrafında dolaşır da onlar birbirlerini görmezler diyor. evet, evet. müttekine ale sururum mesbüfe ve zevvecinahin di ayn. tur suresi 20. ayet-i geldiği üzere yine cennet ehlinin döşeklerinden kar bahsediyor onlar böyle Sıralanmış, tahtlar üzerine kurulmuşlardır. Onların üzerine yaslanmışlardır. Biz onları e, iri gözlü hürülerle evlendiririz. Fülletun minel evvelin ve galilun minel ahirin. Onların çoğu e, evvelkilerden azda sonrakilerdendir. Ala sürurum mevduhune. Deşekler üzerindedirler. Müttekine ala mutekabilin. Karşılıklı olarak yaslanırlar. Fiha <fîhâ> sururun merfu'a ve yükseltilmiş tahtlar, döşekler vardı. Son olarak da kes suresinde geldiği üzere muttakine fiha <fîhâ> alal araik. Onlar e, koltuklara Yaslanmışlardır Koltuklar üzerinde yaslanmış ve kurulmuş vaziyetteydiler. Koltuk biliyorsunuz yerden yüksek yani bizim için malum da araik e, kelimesi cennetteki koltuğu tasvir ederken koltuğu bizim şu anda kullandığımız koltuklara benzettiğimizde yerden yüksek ayakları olan oturma yeri olan bir de arkasında dayanılma yeri olan bir yani oturak olarak tarif ediliyor işte yani cennetteki de buna benzer öyle yerde değil de yerden yüksek şimdi hepsi birbirinden farklı olarak zikredilmiş koltuklar olarak zikredilmiş Döşekler olarak zükredilmiş. Ondan sonra yer sergisinin üzerindeki döşekler, böyle oturma yerleri olarak zükredilmiş. Hepsi farklı farklı. Yani dünyada biz neyde, neyin üzerinde rahat ediyorsak ahirette bunun on misli belki de bilmem kaç misli rahat edeceğimiz her türlü oturak söz konusu. Allah Azze ve Celle bize bunları nasip etsin. Oraya varmazdan önce şu dünyada bir yolcu gibi davranıp, hadiste geldiği üzere geçici bir yolcu gibi davranıp Dünya e, lezzetlerine Dünyanın çekiciliğine, süsüne Özellikle de bunlardan dolayı Harama dalmadan Helalinden e, e, Kanaatkar bir şekilde Geçinerek, yaşayarak Ve e, elde ettiğimiz e, Her türlü iyi güzel Şeylerden infak ederek Mal adına olsun, ilim adına olsun Bunlardan infak ederek Cenneti kazananlardan olmayı nasip et Bu vesileyle <gülüyor> Filistin için yola çıkan kardeşlerimize muvaffakiyet versin. Amin. Onların en güzel şekilde sağ salim bir şekilde oraya ulaşmasını Amin. ve oradaki kardeşleri Müslüman kardeşleri sevindirip ihtiyaçlarını e, gidermelerini nasip etsin. Amin. Allah Azze ve Celle e, bu uğurda mücadele eden e, çalışan, gayret eden tüm kardeşlerimizin emeğini zayi etmesin. Amin. Onlara muvaffakiyetler versin. Amin. Bizi de onlarla beraber Cennette hep birlikte haşretsin ve vaad ettiği nimetlerden tattırsın bize. Hannabillah ve sallallahu ala nabiyyina Muhammed. Subhanakallahumma ve bihamdik eşerna ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke. Eee kardeşlerim bu senelik ders eee Allah'ın izniyle burada bitti. Eksikler, hatalar bizden ve nefsinizden kaynaklı